Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ama baht. Biz dördüncü bölüme geldik kitabımızda. El-Aqdur-Rabi'u dedik. Bu bölümde lafızlarla ilgili meseleleri inceledik. Kur'an-ı Kerim'den e, garip, muarrab, mecaz bölümlerini işledik. Şimdi bugün de müşterek, alfazü'l-müşterake bölümünü işleyeceğiz. Demiş ki en-nev'u rabi'u 4. nev'u el-müşteraku müşterek lafızlar demiş. Müşterek iştirake fiilinin ismi mef'ulü. Ortaklıktan geliyor. Yani birden fazla e, kelimenin Veyahut da bir kelimenin birden fazla anlamda ortak kılınması anlamında bazı lafızlara müşterek denmiş. Ortak kılınan, ortak kılınmış olan bu onun lügat anlamı, işterek eden ismi mef'ul. Istilahta ise Kur'an'da ve sünnette müşterek lafızlar dediğimizde şunu kastediyoruz. ve الْلَفْزُ وَتَعَدَّدَ الْمَعْنَةِ <gülüyor> Lafızın bir olup da mananın farklılaştığı kelimelerdir lafzın bir olup da mananın farklılaştığı kelimelerdir. Yani elimizde tek bir tane lafız var. Bu lafız ne anlama geliyor dediğimizde beş, altı, bazen iki, bazen üç tane farklı anlam söylüyoruz. Tek bir lafız var. Lakin bu lafız birden fazla mana üzerinde iştirak etmiş, ortak olmuş. Buna müşterek lafızdır ee, diyoruz. Bu Aynı mecaz meselesinde söylemiş olduğumuz gibi mesela ne örnek verebiliriz bu kelimeye? Ayn kelimesine örnek verebiliriz. Aynun kelimesini. Biri sorsa dese ki Ayn kelimesi Arapçada ne anlama geliyor? Göz diyoruz. Casus diyoruz. Nehir diyoruz. Pınar diyoruz. Para diyoruz. Yani birden fazla anlam zikrediyoruz bu kelime. Ama kelimenin nutka edilişi aynı. Aynun diyoruz. Bu manaları Söylüyoruz. Ne oldu? مَتَّحَدَ <gülüyor> Lafız bir. aynı kelimesi. وَتَعَدَّدَ <gülüyor> الْمَعْنَةِ Ama içerdiği manalar farklı farklı oldu. Daha fazla olmuş oldu. Bu Arap lügatında var mıdır? Veya Kur'an-ı Kerim'de böyle bir lafız lafız var mıdır? Cumhur-u ulema evet demiştir. Yani e, Kur'an'daki kullanımı itibariyle, vakası itibariyle müşterek olan lafızların var olduğunu görüyoruz demişler. Bir grup alim de demişler ki bunun Kur'an'da olması çok mümkün değildir. Çünkü Kur'an mübin bir kitaptır. Açık olan ve açıklayıcı olan bir kitaptır. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'de e, müşterek lafızlar vardır dersek bu Kur'an-ı Kerim'de kafa karıştıran e, kapalılık olan lafızlar vardır anlamına gelir. Bu da caiz değildir e, demişler. Yani eğer bir kelimenin mesela dedik 7 tane 8 tane manası var. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçtiği Kur'an'ı okuyan adam bu 8 tane manadan hangisinin kastedildiğini nereden e bilecek? E hani bu açık bir kitaptı. Hani açıklayıcı e bir kitaptı. Demişler onun için müşterek denilen lafzın Kur'an'da vakı olması lübs olacağından, kapalılık ve kafa karışıklığı olacağından caiz değildir. Varlığını kabul eden cumhur ulema ise demişlerdir ki, e birincisi vaka yani Kur'an-ı Kerim'de vakası var. Allah Azze ve Celle bunları kullanmış. Bu kelimeleri. İkincisi ise bunlar kafa karıştırmaz. Çünkü siyak, yani içerisinde geçmiş olduğu siyak genelde o kelimenin ne anlama geldiğini bize gösterir. Eğer siyak göstermemişse bile Allah Resulü sünnetindeki uygulamalarıyla bize hangi mananın murad olduğunu, kastedildiğini bize gösterir. Bu da lüpsü ortadan kaldırır. Mesela Allaha اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ Allah ve Resulü, Allah ve melekleri peygambere salat getirirler. Şimdi biz e, şunu biliyoruz, Allah'ın salat getirmesi farklı, meleklerin salat getirmesi farklıdır. Allah'ın salat getirmesi peygamberi övmesidir, onun şanının yücelmesini istemesidir. Meleklerin salat getirmesi, Allah'ın peygamberin şanını yüceltmesini, onu övmesini ondan talep etmeleridir. Doğru mu? Tek bir kelime iki farklı anlama e, geliyor. Peki bu ayet-i kerimeyi okuyan hiç kimsenin kafasında bir karışıklık oluyor mu? Yani ne demek Allah da salat getiriyor, e, melekler de salat getiriyor diye değil. Çünkü kullanıldığı siyakta Allah'ın zatında salat başka anlama geliyor. Meleklerin şahsında veya zatında e, salat, Başka anlama geliyor. Bunu okuyan kişi kullanıldığı yer itibariyle bunun farklılığını anlayabiliyor, ayırt edebiliyor e, bunun farklılığını. Demek ki burada ne yoktur? E, burada bir lüps e, söz konusu değildir e, diyebiliriz. Onun için demişler ki sizin bu söylediğiniz şey e, çok e, daha şey değil, çok da böyle hani e, gerçekliği olan bir mesele değil. Mesela biz daha önce de görmüştük karşılıklı kullanılıp da farklı lafızlara gelen anlamlara gelen lafızlar görmüşük. Nesullah ne sullaha Onlar Allah'ı unuttu Allah da onları unuttu. Doğru mu? Eee innel munafikine yuhadiun Allah ve huve khadiuhum. Yani hepsi aynı سیاkta kullanmış. Tuzak kurdular Allah tuzak kurdu. Unuttular Allah unuttu. Allah'ı aldattılar Allah onları aldattı. Allah'ın onları aldatmasıyla, kulların Allah'ı aldatması aynı şeyi anlıyor musunuz bunu duyduğunuz zaman? Hayır. Biz biliyoruz ki ikisi aynı kelime, aynı cümlede kullanılmış. İki farklı yerde kullanıldığı için iki farklı şahıs, iki farklı zat da kullanılınca anlamları da farklı. Bunda hiçbir kapalılık da olmuyor. Mesela onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Hiç kimse Allah'ın unutma sıfatı vardır demiyor. Çünkü eksiklik Allah da eksiklikten münezzehtir. Bunu biliyoruz. Onların Allah'ı unutması, hatırlarından Allah'ın çıkması, Allah'ın onları unutması, Allah'ın onları terk edip kendi nefisleriyle baş başa bırakması. Onların Allah'ı aldatması, Allah'ı kandırdıklarını zannediyor olmaları. Allah'ın onları aldatması, sanki onlardan haberdar değilmiş gibi onları kendi hallerine terk edip sonra birden onları yakaladığı zaman onları ansızın yakalayıvermesi, tövbe fırsatı tanımaması onlara. Bunlar hepsi tek kelime aynı şeyde kullanılmış. Aynı cümle içerisinde kullanılmış, iki defa kullanılmış ama her biri kullanıldığı yer, kullanıldığı zat farklı olduğu için anlamlar da farklı olmuş. Demek ki siyak ve sibak bir kelimenin ne anlamda kullanıldığını, hangi anlamına hamledilmesi gerektiğini açıklığı açıklıyor bize. Onun için bir kapalılık yoktur demişler ve müşterek lafızların Kur'an'da ve sünnette bulunması da bir beis değildir. Bir beis yoktur demişler. Peki Burada bize bir beyt vermiş. Müşterek lafızların e, örneklerini bize vermiş. Demiş ki e, 92. beyitte örnek mesela müşterek lafızlara Kur'un ve veylun niddu vel mevla cerah el gayyü mudare'un vera Kur'un veylun niddu vel mevla Tevvâbun El-Geyyu Mudâri'un Vara kelimesi Kur kelimesi ve kelimesi nidun kelimesi Vel-Mevla kelimesi Bu dördü Şeydir demiş Müşterektir Müşterek lafızlanır Cera Bu e, Müşterek olan bir lafız değil Şey uysun diye Kafiye uysun diye getirilmiş yani Bunlar aktı gitti hani Bunlar da o baptandır Anlamında Tevvâbun Elgüyü mudarı Bu dördü de ikinci beyteki dört lafızla bunlar müşterek olan e, lafızlardandır. Demiş toplam bize sekiz tane lafız verdi. Quru daha önce biz e, tefsir dersinde de görmüştük ahkam ayetlerini incelerken ve mütalakat ve terabbes bi anfusuhi ne quru boşanmış kadınlar üç quru boyunca iddet beklerler diyordu. Allah Azze ve Celle. Bu Arap luguatında hem hayız anlamında kullanılmış. Hem de tuhur anlamında kullanılmış, yani temizlik anlamında kullanılmış. İki tane lafız var, bir tane lafız var fakat delalet etmiş olduğu iki tane farklı anlam var. O zaman buna ne diyoruz? ve الْلَفْزُ وَتَعَدَّدَ الْمَعْنَا Bu, müşterek lafızlardandır. وَاَيْلٌ <gülüyor> e, Kelimesi, birinci anlamı bunun azap. Yani birine azapla, belayla beddua ediyorsun. İçerdiği şey azap anlamına. وَاَيْلُ <gülüyor> <gülüyor> olsun falancaya azap olsun, helak olsun anlamında. Bir anlamı da cehennemde bir vadi. Yani ويلun, bununla ilgili bir hadis de varit olmuş. Daha doğrusu bir rivayet de varit olmuş. Veil cehennem vadilerinden bir vadidir e, diyor. Yani hem azap için kullanılıyor hem de cehennemdeki bir vadiye özel isim olaraktan kullanılmış. Evet. Niddu e, Niddu kelimesi bunu da tefsirde görmüştük biz. Endat kelimesinin tekili. Kur'an-ı Kerim'de geçen endat kelimesinin tekili bir kelime. Bu iki anlamda kullanılıyor. Biri misil, benzer, eş anlamında kullanılıyor. Bir de zıt anlamında kullanılıyor. Yani endat dediğimiz zaman edat diyoruz. Yani iki tane birbirine zıt şey anlamında kullanıyoruz. Bu da müşterek olan lafızlardan Bir de mevla Mevla var. Mevla kelimesi Arapçada mesela biz e, özellikle hadis rivayetlerinde çokça görüyoruz. İşte fulan mevla fulan deniyor. Fil falancanın azatlı kölesi anlamında kullanılıyor. Mevla kelimesi azatlı köle anlamında kullanılıyor. Ama aynı kelime Allahu mevlana diyoruz. Dost anlamında da kullanılıyor. Yani hem efendi anlamına hem de köle anlamına aynı kuru kelimesi gibi iki zıt anlama birden şey yapıyor, kullanılıyor. Tevvab bu mübalağalı ismi fail iki anlama kullanılıyor. Allah tevvaptır dediğimizde hem eee tövbeleri kabul eden anlamına geliyor. Falanca kul Tevvab'tır çokça tövbe edendir anlamında kullanıyoruz. Yani hem tövbe eden kula hem de tevbeleri kabul eden Allah'a e, kullanabiliyoruz. Mesela şu ifade yanlış mıdır? Filan adam tevvaptır. Doğrudur. Çokça tövbe ediyorsa eğer sen ona tevvap diyebilirsin. İnne Allah'a tevvabun. Allah tevvaptır. Allah tövbeleri kabul eden kullarına tevbeye muvaffak kılanır diyorsun. İki anlama da kullanabiliyorsun. El-Gayyu bu e, kelimeyi de biz tefsirde görmüştük. Ne olarak tanımlamıştık bu kelimeyi? Ruştun zıddı olaraktan tanımlamıştık. Yani Araplar rüştün zıddını gay kelimesiyle ifade ediyorlar. Akılda olgunluk, doğruya, sevap olana isabet etmek. Bunun zıddını gay olaraktan kullanıyorlar. Yani kişinin dalalette olması, yanlış, fasit olan bir itikattan dolayı cahil cahil kalması gibi anlamlara kullanılıyor. Bu bir anlamı. Bir de cehennem vadilerinden bir vadidir. Gay. Bu, bu anlamda da kullanılmış. Mudari'un bu e, muzarif fiili kastediyor burada. Muzari fiil zaman yönünde müşterektir. Yani hem hale delalet eder hem de istikbale delalet eder. Bu cihetiyle e, muzarif fiil müşterektir. Onun için geniş zamanlı diyoruz mesela muzarif fiile. Geniş zamanlı fiil diyoruz. Niye? Çünkü hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı içerisine aldığından dolayı. Vara. Bu da vara. Sonundaki hemze olan vara bu. Hem arkaya anlamına kullanılıyor hem ön anlamına e, kullanılıyor. Mesela e, normalde vara, çoğunlukla vara dediğimizde ne anlıyoruz? Arka anlıyoruz. Yani arka anlıyoruz. Ama ön ön anlamında da kullanılmış. Daha önce burada bu derste bazı örnekler verirken Kef suresinde vermiştik. "Mekane varahum malikun." Onların önünde bir kral vardı gemileri gasp eden. Veya Allah Resulü diyor ki inne min varaikum ayyam as Sizin önünüzde sabır günleri vardır. Yani geçmişte anlatmıyor. Gelecekte imanın kor parçasına dönüşeceği insanlar için en önemli amelin sabır olduğu günler vardır sizin önünüzde diyor. inne min varaikum" اَيَّامَ sabır, ee, Sizin önünüzde sabır günleri vardır. Vera kelimesi de hem ön anlamına kullanılıyor, hem de arka anlamına kullanılıyor. Bunlar müşterek olan lafızlar. Şimdi burada genelde bize hep isimleri örnek verdi. Fiillerden de sadece müzari genel olaraktan verdi. Fakat müşterek e, fiillerde de vakı olur, isimlerde de vakı olur, harflerde de vakı olur. Müşterek fiillerde de vakı olur, harflerde de vakı olur. Ee, şeyde de vakit olur, isimlerde de vakit olur ama çoğunlukla müşterek isimlerde vakı olduğundan dolayı bize hep isimlerle ilgili örnekler verdi. Ama fiilde de vakit olur. Mesela e, işte muzari fiili örnek verebiliriz. Herhangi bir muzari söylesek işte يَفْعَلُّ e, dediğimiz zaman hem şimdiki zamanda hem de gelecek zamana müşterektir. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin dediği وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ Asas fiili Arapçada hem ekbele anlamında kullanılıyor hem de edbere anlamında kullanılıyor. Onun için tefsillere bakarsanız bu ayet-i kelimeyle ilgili ikisini de görürsünüz. Yani ve şemsi ve leyli ve akbel. Gece geldiği zaman geceye yemin olsun. Ve leyli iza ve Gittiği zaman bittiği zaman geceye yemin olsun. Olduğunu da görürsünüz mesela. Yine teven la lafzı da öyle. Mesela teven Fiil olaraktan yüz çevirdi gitti. Tevella. Veya tevella mesela bir görev aldı, bir vazife bir vazifeyi üstlendi. Anlamında da kullanabilirsiniz. Tevella bir şeyi dost edindi, veli edindi. Tefa'la kalıbında kullanırsanız mesela yani tefa'lu anlamının bir tanesi dost edindi gibi. Aynı fiil fakat kullanıldığı yere göre farklı. Çünkü içerisinde bu anlamların hepsi var. Senin kullanmış olduğun yere göre bu şekilde oluyor bu anlamlardan bir tanesine hamledilebiliyor. Harflerde de müşterek var. Mesela bizim daha önce görmüş olduğumuz hani harf Bir harficer var ama birden fazla anlamda kullanılmış. Tek bir tane harficer. Mesela diyoruz ya bu min harficer, bunun şu şu şu şu anlamları var. İşte min bazen tabaid içindir, bazı, bazılık içindir. Min bazen beyanul cis içindir. Yani bir şey mine beyaniyedir, bir şeyi beyan etmek içindir. Min Bazen iptidâ-ül içindir. Bir şeyin o noktadan başladığını göstermek içindir. Sonuçta bu aynı işte. <gülüyor> Misal örnek Allah Azze ve Celle bize e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki فَجِتَنِ <gülüyor> بُرْرِجْسَ Pislikten uzak durun. Doğru mu? Şimdi ilk insanın aklına gelen bu pislikten Allah neyi kastediyor acaba? فَجِتَنِ بُرْرِجْسَ minel الْاوْثَانِ Putlardan. Buradaki min kendinden önce geçen ric, ricis kelimesini beyan etmiş oldu. Minel evthani putlardan uzak durun oldu. Buna ne diyoruz? Mini beyaniye diyoruz ee, mesela. Mini diye mesela bazılık ifade eden min için ne diyebiliriz? Örneğin ben diyorum ki, akletu minel xubzi ben şeyden yedim ee, ekmekten yedim. Ekmeğin birazından yemişim, bazısından, bazı kısmından yemişim. Mesela buna mini tabaydiye diyebiliriz. Aynı lafız ama birden fazla anlama kullanılıyor. Bunu da işte kullanım, siyah kullanmış olduğun kelimelerin ifade ettiği anlamlar bunlar belirliyorlar. Demek ki müşterek demiş olduğumuz lafızlar hem fiillerde hem isimlerde hem de harflerde vaki olabiliyor. Evet. Şimdi bu müşterek olan lafızlardan bir tanesini Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz zaman bunu nasıl muamele edeceğiz? Yani elimizde müşterek bir lafız var birden fazla anlama delalet ediyor. Peki biz bununla nasıl e, muamele edeceğiz? <gülüyor> İmam Şafi ve ona tabi olarak genelde Cumhur-i Ulema, müfessirin de buna dahildir. Demişlerdir ki herhangi bir yerde müşterek bir lafız varit olduğunda biz o müşterek lafızı bütün anlamlarına hamlederiz. Biz o müşterek lafızı bütün anlamlarına hamlederiz. Ancak bütün anlamlarına hamletmemize engel olan bir durum varsa o zaman bu manalardan bir tanesini delil ile karine ile tercih ederiz. Bazı ulema da mesela özellikle biraz daha böyle kelam, e, kelam yönü ağır basanlar, işte Gazali gibi, fakredin Razi gibi, Zamakşeli gibi bunlar da demişler ki hayır efendim, bir yerde müşterek bir lafız varit oldu mu mutlaka onun manalarından bir tanesinin tercih edilmesi gerekir demişler. Yani bir manayı seçeceksin, ayeti o mana üzerine hamile edeceksin, tamam bitti. Evet, şimdi mesela siz diyelim ki herhangi bir tefsir kitabını açtığınız zaman, tefsir okuyorsunuz. Baktınız ki müellif bazı lafızlar veriyor, diyor ki bu lafın şu şu şu şu anlamları vardır. Sonra diyor ki bu ayet-i kelimede bu anlamların hepsi doğrudur. Ve tek tek başlıyor o anlamları şey etme, ayet-i kelimeyle uyuşturmaya. Ne anlayacaksınız bu cumhurun görüşünden? Müşterek bir lafız ister lafızda iştirak olsun ister manevi iştirak olsun ayette hepsine beraber hamlediyor. Bir, zıd, bir engel durumu yoksa. Ama baktığınız ısrarla bunlardan bir tanesini seçip diğerlerinin olamayacağını ispat etmeye çalışıyorsa diyeceksiniz ki bu demek ki ikinci e, görüşü savunan adamlardan. Yani bu e, şeyi kabul etmiyor. Müşterek lafızın bütün manalarına hamledilmesini kabul etmiyor diyeceksiniz. Peki şimdi müşterek bir lafız gördük. Bu müşterek lafızı bütün anlamlarına beraber hamlediyoruz ee, dedik bir, ama engel olmamak kaydıyla. Yani bir engel olursa e, dediler bunlardan bir tanesini seçip bir karineyle bir delille diğer anlamları ilga ederiz, iptal ederiz. Nedir mesela engellerden bir tanesi? Bir, e, delalet etmiş olduğu anlamların birbirine zıt olması. Mesela Örnek olarak söyleyelim. Bir insan İmam Şafi'den misal verelim. İmam Şafi, boşanmış kadınlar üç kuru müddeti iddet beklerler de. Bu hem hayza hem de tuhra mı dellet eder diyor yoksa birini mi tercih ediyor İmam Şafi? Bir tanesini tercih etmiş. Bu iki manadan bir tanesini tercih etmiş. Ama koyduğu kaide böyle değildi. Çünkü ikisi zıt anlamlı olduğundan dolayı. Yani ikisi zıt olduğu için ikisine beraber ayet kelimeyi hamletmek, ikisine beraber yorumlamak mümkün değildir. Çünkü ortaya tezat bir durum e, çıkmış olacak. Ondan dolayı burada alimler ne yapmışlar? Müşterek olan lafzı bütün anlamlarına değil bir tane anlama hamletmişler. Bunun da deliller Kimisi işte tefsir dersinde görmüştük. Kimisi ayetteki luhatı delil almış. İşte selâset müzeker müzekâr, olduğuna göre kuru kelimesinin müzekâr olması lazım e, demiş. Buradan yola çıkmış. Kimisi işte bir hadisi delil almış kendine. Kuru günlerinde namazı terk et. Yani hayız günlerinde namazı terk edin. Ama bakın dikkat edin herkes kendince bir tane delil bulup o delile göre iki anlamdan bir tanesine hamletmiş. Yine mesela ümmet kelimesi. E, Kur'an-ı Kerim'de varit olan ümmet kelimesi. E, mesela birçok ayet-i kerimede kullanılıyor. Allah azze ve celle diyor ki ayet-i kerimede İnne İbrahim, e İbrahim tek başına bir ümmet idi. Ediyor. Şimdi bir bunu alın. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki, "Vallama vurda maa Medyen, alayhi Musa Medyen suyunun yanına geldiğinde onun başında insanlardan bir ümmet buldu. Diyor. Mesela ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Başka ümmet kelimesinin kullanıldığı ayetlerden. Dediler ki biz babalarımızı bir ümmet üzere bulduk. Mesela bu da bir ayet-i kerime. Biz babalarımızı bir ümmet üzere bulduk dediler. Hmm. Gibi. Şimdi ümmet kelimesi müşterek lafızlardan. Niye ümmet dediğin zaman zamanı da kastedebilirsin? Ümmetten. İmamı da kastedebilirsin ümmetten. insanlardan oluşan bir topluluğu da kastedebilirsin ümmetten. E, din, dini de kastedebilirsin ümmetten. Din ve milleti de kastedebilirsin. Bu lafzın içerdiği şeyler, manalar. Ne var içerisinde? Zaman manası var. Doğru mu? Zaman manası var. Hud suresinde e, ümmet kelimesi zaman anlamında kullanılıyor da tutulduğum yer ayeti kelimenin başını bir türlü hatırlayamadım. Biz onları bir ümmet e, azaplarını ertelesek diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir müddet ümmeti burada zaman hin anlamına kullanıyor. E, i̇kinci anlamı imam anlamı var. E, İnne İbrahim ekkane ümmeten gibi. Bir anlamı topluluk anlam varsa. Işte. Orada vajed aleyhi ümmetemin elnes insanlardan bir topluluk buldu anlamı var. E, bir anlamı din vajed karu vajed ne ala ümmetin. Biz babalarımızı bir din üzere bulduk. Şimdi حَذَا مَتَّحَدَ الْلَفْزُ وَتَعَدَّدَ الْمَانَةِ Lafız bir, mana ta'adud. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ayeti geldi. اِنَّ İbrahim kana ummeten Biz ne diyeceğiz? Yani İbrahim bir zamandı. İbrahim bir topluluktu. İbrahim bir imamdı. Olmaz yani. yani İbrahim zaman değil. Bunu biliyoruz en azından. Demek ki ikinci engel nedir? Yani siyak ve sibak. Yani siyaka bakarsın. Eğer siyak o lafızların hepsinin beraber hamledilmesine müsait değilse, o zaman ne yaparsın? O zaman e, dersin ki bu bundan bir tanesini bizim tercih etmemiz lazım dersin. Ayetin genel olarak kullanılmış olduğu anlam bazen e, hepsine beraber hamletmemize engel engel olur. Veya mesela e, o zaman ne yaptık? İki tane engel zikretmiş olduk. Bir tanesi dedi ki e, müşterek olduğu lafızlar birbirine zıtsa mecbur bir tanesini tercih etmemiz gerekiyor. İkincisi siyak o mananın o hepsine beraber uyarlanmasına, hamledilmesine engelse burada yine tercih yapmamız lazım. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Bizim yolumuzda cihat edenler biz onları hidayete eriştireceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Cihat kelimesi bu ayet-i kerimede geçen kital anlamında da kullanılabilir. Dağıt anlamında da kullanılabilir. Yani Taat yapmak suretiyle cehd gösterenler, Allah'a yakınlaşmak için cehd gösterenler, ve de kafirlerle savaşanlar e, desek. İki, bu müşterek bir lafız çünkü bunların arasında. Şeriat bunların müşterek olduğunu göstermiş bize. E, biz ne yapıyoruz? Nuzul sebebine bakıyoruz. Ayet-i kelimenin siyakına, sibakına bakıyoruz. Bu dönemde henüz e, kital, farz kılınmadığından dolayı bu anlama hamledilmesi mümkün değil. E, hangi anlama hamledilmesi lazım o zaman? Allah yolunda taat konusunda nefsini zorlayanlar anlamına hamledilmesi lazım. ila ahirehi. Yani bir engel varsa bütün anlamlarına hamledemeyiz ayet-i kerimeyi. Ama bir engel söz konusu değilse o zaman bizim o ayet-i kerimeyi anlamlarına hamletmemizde bir beis, bir engel söz konusu değildir diyebiliriz. Mesela bununla ilgili bu beşinci baba geçmeden önce, şimdi aklıma geldiği babıtan söyleyeyim inşallah. Fıkıhla ilgili bir fayda babından. Bu abdestsiz insan Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir mi, dokunamaz mı? Bununla ilgili dokunamaz diyenler, yani, hayır kesinlikle abdestsiz bir insan dokunamaz diyenlerin delillerini hatırlıyor musunuz? Yani Cümhur ulemanın delilleri. La yemsuhu illa mutahharun. La hangi surede boyat? Ne hangi surede geçiyor? Vaka suresinde geçiyor. Doğru mu? Başka delilleri neydi peki? Dokunmaz yani dokunamaz diyenlerin? Tamam. Neydi? Neydi bu? Söz müydü, mektup muydu, yazı mıydı? Mektup. Allah Resulü bir mektup yazdığını söylüyor. Bundan sonra Kur'an'a وَاَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلَّا تَاهِرُونَ Bundan sonra Kur'an'a temiz olandan başkası dokunmasın e, diyor. Zaten hadisin senedi ihtilaflıydı. Yani had zayıf kabul edenler vardı, sahih kabul edenler vardı. İlâ Ama konu ayet üzerinden biraz daha dönüyor. Kabul etmeyenler bu ayeti nasıl anlıyorlardı peki? Kabul etmeyenler. Yani hayır bu ayeti kerime bu konuya delalet etmez e, diyenler. Nasıl yorumluyorlar? Buyur Ömer abi. Şeyinden, o kabul edenler yani kabul edenler diyor ki burada temizden kasıt abdestli olanlardır demek ki sadece abdestli olanlar dokunabilir ben şeyi soruyorum kabul etmeyenler yani tam ayet apaçık diyor ki ona temiz olanlardan başkası dokunmaz ee, diyor değil mi ayeti kerimede iki tane cevapları vardı bu ayet kerimeye verdikleri birinci cevapları neydi burada kitaptan kasıt Kur'an değildir Temizden kasıt da beşer değildir. Çünkü önceki şeyde Allah levh mahfuzdan bahsediyor. Yani Kur'an'ın da içinde korunduğu kitab-ı bahsediyor Allah evet. Azze ve Celle. Doğru mu? Bu birinciydi. Velev ki Kur'an olsa bile, şimdi oraya geldiler asıl. Velev ki Kur'an oldu e diyelim bu ikinci cevapları. Ne diyorlardı? Tahir lafzı müşterek bir lafızdır. Doğru mu? Hangi anlamlara müşterekti peki tahir lafzı? Bir. Şirkten temizlenen. Şirkten temizlenen. Anlamına, bunun delili ne peki? Şirkten temizlenenin tahir kelimesiyle ifade edildiği. İnnemel müşrikine <gülüyor> necesun. Muhakkak ki müşrikler necistir. Demek ki muhakkak ki müminler de temizdir. Anlamındadır bu. İki. Necasetten temizlene. Bunun delili neydi? Elbiseni temizle. Ay, elbiseni. <gülüyor> <gülüyor> o daha başka bir anlamı vardı. Neydi bunun delili? İnnel <gülüyor> mümine La bu şey cünüp olduğunda estağfurullah, bu abdetsizlik halinden de diliyorum. Bu abdetsizlik halinden olan. Abdetsizlik halindenin delili neydi? İnnel mu'mine la yancuz. Demek ki diğer türlü bu sanki necismiş gibi, kafir olan necismiş gibi anlaşılabilir. Başka ne vardı? Ve siyâbeke fetahhir. Bu daha çok ahlakla ilgili aslında. Yani kötü ahlaktan, rezaletten temiz olan insan demekti. Ama aynı zamanda bunun bir tefsiri de işte necis olan şeylerden elbiseni temiz tut idi. Başka evet. o zaman kaç anlamı oldu? Necasetten temiz olan, şirkten temiz olan, rezil ahlaklardan, fısktan e, temiz olan. Başka var mıydı? Büyük ve küçük abdestsizlik. Ve küçük o da cünüplük e, hali. işte o şeydi. İnnel mu'mine la yencus zaten oydu. Dört tane oldu. Şimdi kabul etmeyenler diyorlar ki buradaki Tahir e, dört tane farklı e, anlamda müşterek e, kullanılıyor. Bilir. Niye siz bunu illaki abdestsiz olana hamlettiniz? E, dediler. Bu bütün e, şeylerine e, hamledilebilir o da Müslümana da hamledilebilir. Onun için bizim e, şeye bakmamız lazım dediler. Başka delillere bakmamız lazım dediler. Bu işte müşterek meselesinden ortaya çıkıyor. Cumhur-i ulema diyor ki bu bütün manalarında müşterek olduğundan dolayı abdestsiz de bu kitaba dokunamaz. Müşrik olan da bu kitaba e, dokunamaz. Cünüp olan da bu kitaba e, dokunamaz. Hepsini e, içerisine katıyorlar. Kabul etmeyenler ise ne diyorlar? Diyorlar ki bu anlamlar birbirine zıt anlamlar. Biri müşrikle alakalı, itikatla alakalı, biri işte e, Müslüman ama abdestsizlikle alakalı olan şey zıt olduğu için bütün manalarına beraber hamletmemiz mümkün değildir diyorlar. Ne yapmamız lazım? Bunu ya bir manasına hamletmemiz e, gerekir e, bunu. Diyorlar. Bu şekilde yani bu konu gene şey meselesine bağlı. Müşterek bir lafız bütün anlamlarına hamledilir mi? Yoksa müşterek bir lafızın... Işte mesela bak burada kaidede ittifak etmişler. Fakat bu ayet-i kerimedeki tahir olan lafzı bütün anlamları birbirine zıt mıdır? Yoksa zıt değil midir? Burada şey yapmışlar, burada ihtilaf etmişler. Yani bu ihtilafın büyük bir kısmı bu müşterek lafızın delalet ettiği anlam bütün lafızlarına hamledilmesinin önündeki engel durumlar bununla alakalı ihtilafın bu mesele üzerinde ciddi bir payı var. Onu da şey babından, hatırlatma babından söylemiş olalım inşallah. اَنَّوْعُ الْخَامِسُ الْمُتَرَادِفِ Beşinci şey, muteradiftir demiş. Muteradif eş anlamlı demek, mana itibariyle. E, bu müşterein tamzıdı. Yani müşterekte ortada bir lafız var, içinde birden fazla mana var. Teradüfte ortada birden fazla lafız var ama hepsi ortak olarak bir tane mana edenlet ediyorlar. Müşterein tamzıdı müterادف. E, demiş ki 93 ve 94. beyitlerde müteradifi tanımlarken bize Minzake ma kad ca'a insani ve fi muhkemil kur'an min zaka ma kad ca'a kel insani ve beşerin fi muhkemil kur'an bundandır min zaka bundandır ee, yani müteradiftendir ma kad ca'a kel insani ma kad geldiği gibi kel insani insan lafzı gibi ve beşerin ve beşer lafzı gibi fi muhkemil ı kerimin muhkem ayetlerinde yani demek ki insan ve beşer lafzı her ne kadar e, lafız itibariyle farklı olsa da derlet ettikleri anlam birdir. İkisi de insana, insanoğluna e, derlet ediyorlar ama lafızlar birbirinden farklı. Vel mi, vel bahri. El yamm ve el Yani deniz anlamında su bir ikincisi anlamında bu iki kelime de aynıdır. Kezel azabu ritsun ritzun. Yani azap, rits ve ritz kelimeleri üçü de Aynı anlamdadır, azap anlamında kullanılıyor. Üç kelime de aynı anlamda kullanılabilir. Ya evvel bu çokça Allah'a yönelen, çokça Allah'a sığınan kişi demiş, bize örnekler vermiş. Şimdi bu müteradif meselesi, dediğimiz gibi müşterek meselesinin tam zıddıdır. Bunu da şu şekilde tanımlayabiliriz, söyleyebiliriz: Ma ta taddel lafzu ve ta'hadel mane lafzın farklılaştığı ama mananın birleştiği kelimelerdir diyebiliriz. مَا lafzu الْلَفْزُ وَاتَّحَدَ mana <الْمَعنَى> diyebiliriz müteradife. Buna eş anlamlı Türkçeride eş anlamlı kelimelerdir diyoruz. Tabi e, açıkçası bu müteradiflik durumu ki zaten vermiş olduğu örnekler açık örnekler. E, müteradif meselesi de çok konuşulmayı gerektiren bir mesele değil. Zaten herkesin Bildiği bir mesele fakat, bu teradüf dediğimizde mesela iki kelime eş anlamlıdır dediğimizde özellikle Arapça için söylüyorum. Her cihetiyle bunlar eş anlamlıdır anlamına gelmez. Yani umumen aynı manaya derlet etseler de mutlaka aralarında bazı farklılıklar var. Yani her bir lafzın bir diğerinden ayrıldığı ince bir nokta var. Bunu da genelde geniş kamus kitapları anlatıyorlar. Hatta bununla alakalı özel kamuslar da yazılmış. Mesela dilsel farklılıklar kitabı sırf bunun için yazılmış. Yani kelimeler eş anlamlı olan veya birbirine yakın olan kelimeler arasındaki ince nüans farkları nelerdir? Bunu anlatmak için kaleme alınmış, yazılmış kitaplar da var elimizde. Mesela insan ve beşer dediğimizde umumen insanın zihninde veya mesela beni adam beni adam dediğimizde el insan dediğimizde beşer dediğimizde üçünden de sen kafanda ilk canlanan şey insan oğlu. Ama her birinin diğerinden ayrıldığı mutlaka ince bir nokta. Var. İnsan kelimesi dediğimizde daha çok zaaflarıyla beraber, unutkanlığıyla beraber, eksikliğiyle beraber insan demiş oluyoruz. Beşer dediğimizde insanoğlunun biraz daha cildini ön plana çıkarıyoruz. Yani insanın dış yüzeyi, dış görünüşünü eğer e, ön plana çıkaracaksak beşer kelimesini kullanıyoruz. Beni Âdem dediğimizde, daha çok insanı aslına vurgu yapmak istediğimizde, insanın topraktan yaratıldığına, nasıl geldiğine, aslının neresi olduğuna vurgu yapmak için kullanıyoruz. Haber ki bunlar çok ince. Mesela şiirde, belagatı yoğun olan metinlerde, fasih hutbelerde, hani böyle çok ince noktalarını düşünülerek yap, hazırlanan hutbelerde, bunlar gözetilebilir. Ama ümumen sen ne kadar incelik gözetirsen gözet, beşer desen de akla ilk gelen insan, Beni Adem desen de öyle, insan desen de öyle. Fakat ama içinde böyle farklar, böyle farklılıklar var. Ama herkes her zaman bu farklılıkları gözetmiyor tabii ki. Yani mesela örnek veriyorum. Celese ve kaade. İki kelimeyi de duyduğunuz zaman ikisi fiil bunların. Aklınıza ilk gelen şey ne? Sizin oturmak fiili geliyor. Ama bazıları ayrıma gitmişler demişler ki bir tanesi uzandı uzanarak biraz daha oturmak ya veya o işte uzanıyorken kalkıp oturmak. Bir tanesi ise ayaktayken sonra insanı ayaktan yere doğru oturması. Yani biri yerden yere doğru oturmak, biri ayaktan yere doğru oturmak. Birinde biraz daha aşağı doğru inme manası var, birinde biraz da yukarı doğru kalkma manası var demişler. Bu logat olaraktan işin şey olabilir. Veya mesela kimisi demiş celeseyle kahade arasındaki fark sen normal bir oturma. şey biraz daha böyle hani bir yere sabitlenme, bir yerde uzun süreli oturma demişler mesela. Ama örnek Allah Resulü konuşuyor. اِذَا دَخَلَ mescide الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْرِسْ حَتَّى يُسَلْ لِيَ Sizden biri mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Yani bu manaların hiçbir tanesine uyarlayamazsın bu hadis-i şerifi. Yok efendim eğer uzanıyorsa, mescide girerken sediyede girmişse kalkıp namaz kılmasına gerek yok çünkü curus kelimesi bunu kapsamaz ama eğer ayağıyla girmişse mescide curus kelimesi bunu kapsar falan. Yani böyle bir şah da bulamazsınız hiçbir yerde. Böyle bir hüküm de bina edilmez buna. Ama böyle çok ince manalar anlamında kitaplarda bunlar şey yapılmış. Kitaplarda bunlar zikredilmiş. Yani Arapçada müteradif olan kelimeler her ne kadar umumen insanın aklına öz olarak aynı anlamı getirse de ama mutlaka lafızlar arasında böyle ince nüans, nüans farkları var diyebiliriz. Yemle evet. bahri örnek verdi, azabun ve ricunu örnek verdi bize, bu da müteradifle ilgili olan. نَوْحُ السَّادِسُ الْاِسْتِعَارَ 6. نَوْحْ İstِعَارَ Demiş. İstihara da daha çok belagat ilminin konularından bir tanesi. Mecazın kısımlarından olan bir kısım. Şimdi biz ne demiştik? Mecaz nedir demiştik? Mecaz iki kısım oluyor. Bir istihara var. Bir de mecaz-ı mürsel var. Bir istihara var. Bir de mecaz-ı mürsel var, mecazın kısımları olaraktan Mecaz neydi? Mecaz. أَلَّفْزُ الْمُسْتَعْمَلُ ف۪ي غَيْرِ مَا غُضِعَ لَهُ أَلَّفْزُ الْمُسْتَعْمَلُ ف۪ي غَيْرِ مَا غُضِعَ لَهُ Konulmuş e, olduğu anlamın dışında bir anlam için kullanılan kelimelerdi. Yani biz demiştik, örnek olarak neyi vermiştik? Aslan kelimesi, parçalayıcı hayvan için Araplar onu vada etmişler. Ama sen onu hutbe veren bir hatip için kullandığın zaman, kelimeyi asıl konduğu anlamda kullanmadın, başka anlama kullandın. Ama bunu yapabilmen için senin ikisi arasında bir alaka olması lazım, bir de karine olması lazım dedik. İki asıl şeyimiz buydu, karine ve alaka. Alaka neydi aslanla hatip arasında? Cüret, sesin yüksek çıkması, ila ahirihi dedik. Karine neydi? Hutbenin üzerine, minberin üzerine bir aslan çıkıp eline mikrofon alıp insanlara hutbe veremeyeceğine göre, bu aklen mümkün olmayan bir karine olduğuna göre bunu mecbur neye yoracağız? Bunu mecbur başka bir anlama yoracağız demiş. İşte bu istihara da mecazın şeylerindendir, mecazın kısımlarındandır. Şimdi nasıl olduğunda peki oluyor? Eğer iki lafızın arasındaki alaka, teşbih alakasıysa, yani benzetme alakasıysa, alaka buysa bir şeyi, bir şeye benzetiyorsun şey bu e, alaka bu mesela sen örnek veriyorum ne gibi biz Kur'an-ı Kerim'de de görmüşük sapıklığın karanlığa benzetilmesi gibi öyle değil mi işte Allahu Valeyu Lazzine Amanu yuxrujuhummin az burada zulumat neyi kastediliyordu zulumattan kastedilen e, sapıklık e, şirk kastediliyordu nur e, aydınlıktan kastedilen neydi işte tevhid e, iman vesaire bunlar kastediliyordu. İki tane lafızın arasındaki alaka e, teşbihse, benzetme e, ise eğer. Ve sen bunu yaparken teşbih edatı kullanmadan bunu yapıyorsan bunun adı istiharedir. Teşbih edatı neydi? Çaf gibi mesela. Zeydun amrin gibi. Bu bir teşbih edatı değil mi? Veya misil gibi. Zeydun mislu amrin gibi mesela. Veya şebihu gibi. Zeydun şebihu amrin gibi bunlar benzetme edatları. İki tane şey birbirine benzediğinden dolayı bir lafzı onun için kullanıyorsan ve bunu yaparken de teşbih edatlarından bir tanesini kullanmıyorsan, direk yapıyorsan eğer bu mecaza ne diyoruz? Buna istihara ee, diyoruz. Bir lafzı bir mana için ödün çalmış oluyorsun. İstihara bir lafzı bir mana için ödün çalmış oluyorsun. Diyor ki, e şimdi bize Beyt'te anlatacak bunu. وَهِيَّ teşbihun بِلَا edati. Ve zake kel hayati istiare teşbihtir bina edati edat olmaksızın teşbih edatı kullanılmaksızın ve zake ve hayati bu da ölüm ve hayat lafızlarının kullanılması gibi nerede peki fi muhtadin ve zidde hidayet bulan ve onun zıddı için yani hidayet bulan için hayat kelimesini kullanıyorsun Dalayette olan için ise ölüm kelimesini e, kullanıyorsun. Kemithli hâdeyni bu ikisinin misali gibi mâ câeke selkhilleyli Selkhilleyl ifadesinde olduğu gibi yani gecenin gündüzün içerisinden çıkarılmasına Allah Azze ve Celle selkhilleyl diyor. Beytler anlaşıldı mı manası? Anlamayan var mı beytlerin manasını? Yok. Buyur abi. Kemisliden sonrası mı? Tamam. Şimdi yukarıda dedi ya ke hayatı hayati ölüm ve hayat gibi fi muhtedîn ve zıddîhî. Yani hidayet bulan için hayat lafzı, dalalette olan zıddî ve zıddîhî, zıddî için de ölüm lafzında olduğu gibi. Kemisli lihâzeynî, bu ikisinin misali gibidir. Yani ölüm ve hayat lafzının misali gibidir. Mâ câ'eke selkhilleyli, selkhilley lafzında geldiği gibi. Selkhilley, Kur'an-ı Kerim'in kullanmış olduğu lafızlardan e bir tanesi. Şimdi anlatacağım zaten ne, nerede kullanmış, ne için. Ek kullanmış Ama burada bizim öz olarak bilmemiz gereken mesele ne? Aslında bu konuyu mecazın altında verseydi daha makul olurdu. Çünkü istihara mecazın kısımlarından bir tanesiydi. Tekrar ediyorum. Mecaz neydi? Bir lafzı konulduğu mananın dışındaki başka bir mana için kullanmaktı. Bunun içinde iki tane ürkün vardı. Biri iki şey arasında alaka olacak. Doğru mu? Bir tanesi de. Asli manasına yormana engel bir durum söz konusu olacak. Mümkün değil onu asli anlamına şey yapamazsın, e, kullanamazsın e, o şeyi, o lafsı. Eğer burada iki lafız arasındaki alaka teşbihse, bir şeyi bir şeye benzetmek istiyorsan buna ne deniyor? İstihara deniyor. Alaka sebebiyetse, mesela biz görmüştük sebebiyet de mecazı gerektiren bir alaka. Buna mecaz-ı mürsel diyorsun. Tamam mı? Teşbihse istihara diyorsun. Teşbihin dışındaysa ise Buna ne diyorsun? Mecaz-ı diyorsun. Ama bu teşbihte asla teşbih edatı kullanmayacaksın. Yani asıl kaf gibi, misil gibi, şebih gibi lafızlardan birini kullanmayacaksın. Diyor ki ne gibi? el vel hayat Mesela En'am suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki اَفَمَن fa مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا nuran, نُورًا bihi fi النَّاسِ Hiç ölü ile bizim kendisine hayat verdiğimiz... Ve nur kılıp da insanların arasında o nurla yürüttüğümüz hiçbir olur mu diyor Allah Azze ve Celle. Bu ikisinin bir olması mümkün mü? Burada şunu mu kastediyor Allah? Mezarda yatan iki tane ölü var. Allah bir tanesini mezardan kaldırmış, diriltmiş. Önüne de bir tane lamba takmış. Adam önündeki o lambayla beraber yolda gidiyor. Hiç bu ölüyle mezarda yatan ölü biri olur mu? Bunu mu anlatmak istiyor? Olabilir mi böyle bir şey? Olamayacağına göre neyi anlatıyor burada? İki tane kafir. Bir tanesini Allah hidayet etti. Sonra da Kur'an'ı ve Rasulü nur olarak ona rehber kıldı, önüne Allah'ı ve Rasulü'nü koydu, onun arkasından e, gidiyor. Hiç bunun durumuyla hala küfürde olan Allah'ın kendisine hayat vermediği ölü olanın durumu hiçbir bir olur mu, diyor Allah Azze ve Celle. Burada hiç şey var mı? Keşbih edatlarından bir tanesi var mı? Çaf gibi, misil gibi, yok. Böyle lafzı ne için kullanılmış? Müşrik için kullanılmış. Hayat lafzı kim için kullanılmış? Müslüman için kullanılmış. Burası anlaşılıyor. Peki, bu normalde ölüm lafzından ilk anlaşılması gereken bu mu? Araplar ölümü vada ettiklerinde. Ne için vada ettiler? Hayat hayat kaydı kesilen, ölen insan. Hay kelimesini ne için vade ettiler? Yaşayan, içinde ruh olan, hayat olan insan için kullanlar. Biz bunları aslı anlamlarında kullanmıyoruz burada. Niçin peki buraya Teşbihten dolayı. Kafir aynı ölü gibidir. Yaptığı hiçbir şey nasıl ki ölü hiçbir şey yapamaz. Yapılan hiçbir şeyden faydalanamaz. Kafir de aynen öyledir, ölü ölü gibidir. E, mümin ise diri diri gibidir. Yapar, eğlenir, lezzet alır, yaptıklarından fayda e, fayda görür. Mümin de aynı bu e, bu şekildedir. Allah Azze ve Celle imanı ruha benzetti e, burada, hayata benzetmiş oldu ve bu benzetmene de teşbih edatı kullanmadığı için buna ne dedik? Buna istiğara dedik. Bunun aynısı yani bu söylenenin aynısı kemisli hazini, maja afişel killeyi. سَلْخُ الْلَيْهِ سَلْخَ سَلَخَ kelimesi herhangi bir hayvan var mesela diyelim. Siz onun derisini kaldırdığınız zaman, derisini yüzdüğünüz zaman buna سَلَخَ سَلَخَ deniyor. Ne olur? Siz bir şeyin derisini kaldırdığınız zaman onun altında olan açığa çıkıyor. Deriyi atıyorsunuz. Altında olan da açığa görünmeyen görünür hale geliyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın ne diyor? وَاَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ Gece onlar için bir ayettir. Yasin suresinde. Gece... Onlar için bir ayettir. نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِزَاهُمْ مُزْلِمُونَ Biz onun içerisinden gündüzü çekip alırız. Onlar birden karanlıkta kalırlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani e, derinin yüzülmesi gibi, derinin yüzülüp altındakinin içinden çıkarılması gibi Allah Azze ve Celle gecenin gündüzün içinden çekilip alındığını, gündüzün de gecenin içerisine çekilip alındığını. Burada e, Allah Azze ve Celle bir benzetme yapıyor. Teşbih edatı da e, kullanmıyor. Biz bunu sel yani Allah gece gündüzün derisi Allah o deriyi soyuyor altında böyle mi anlayacağız biz bunu? Hayır. Bu böyle bir şey böyle bir şey değil. Öyleyse bu ne? Bu bir dir denilebilir buna. Son da zaten yani yukarıdakinin aynısı o da mecazın kısımlarını en nevus sabihu teşbih Teşbih. Bu da yukarıda anlattığımızın aynısı. Eğer teşbih edatı kullanılarak yapılırsa burada teşbih deniyor. Bu da mecazın kısımlarından bir tanesi. Zaten yukarıda söylediklerimizin aynısını olduğu gibi kabul edin. Sadece bu teşbih edatı ile yapılırsa diye ekleyin. Tamam. teşbih olmuş olur. Ve 'ala iştiraki emrin denna ma ghayrihi et-teşbihu haythu وَمَا عَلَى اِشْتِرَاكِ اَمْرٍ دَلَّا مَا غَيْرِهِ تَشْبِيهُ حَيْثُ حَلَّ وَمَا عَلَى اِشْتِرَاكِ اَمْرٍ دَلَّا وَمَا عَلَى اِشْتِرَاكِ اَمْرٍ İki tane şeyin ortaklığına <gülüyor> delalet ederse delâ lafız iki tane şeyin ortaklığına delalet ederse Ma غَيْرِهِ başkasıyla beraber yani iki tane farklı lafız var bu ikisi bir şeyde iştirak ettiklerine delalet varsa اَتْتَشْب۪يهُ Bu teşbihtir. حَيْثُ yani حَلَّا geldiği gibi. Hala burada şerif şey olsun diye yapmış bunu. Kafiye tutsun diye yapmış. E bunu hulul bir şeyin bir şeye geçmesi, bir şeyin bir şeyde yer yer alması anlamında kullanılıyor. وَالشَّرْتُ هَاهُنَ Burada şart اِقْتِرَانُهُ Onun bitişik olmasıdır. مَعَا اَدَاتِهِ Edatıyla beraber. Yani teşbih edatıyla beraber olursa bu böyledir. vahva ke vaka. Ve bu çok fazla vaki olmuştur. Yani aslı vahva vaka kethiren olması lazım. Ama me'a uyumlu olsun diye takdim tahir yapmış. Vahva kethiren vaka Bunun vaki olmaz. Zeydun ke hamrin. Mesela Zeyd Amr e, gibidir e, diyorsun. Veya Zeydun kel esedi e, diyorsun. Mesela e, kullan Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi kemişkat meselu mesela diyorsun ile ahirihi meseluhum meselu kemeselil kelbi mesela diyorsun onun misali köpeğin misali gibidir diyorsun bunlar hepsi şey kullanılarak teşbih edatı kullanılarak yapılan benzetmedir bu da mecazın kısımlarındandır buna ne diyoruz buna teşbih diyoruz edatıyla olursa edatı çekin alın mesela onu şöyle söyleyin ee, bu belam için söyledik ya mesela dedi işte meseluhu kemeselil kelbi dedik Ani kelbun deseniz işte kötü halim e, köpektir deseniz bu istiaaredir. Şey kullanmadınız ya edat kullanmadınız. Ani musuin kel kelbi deseniz bu teşbihtir. Yani aradaki şey bu aradaki fark bu sadece. Anlaşılmayan veya benim anlatamadığım bir şey var mı? Anlaşılmayan veya benim anlatamadığım bir şey var mıdır? Evet, tamam. Bu ahirun da'vanı en elhamdülillahi rabbil alemin.